teslim. Ee, Barver Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde e, çalışıyorum. E, temel olarak iktisatçıyım temel alanı. E, işim var burada diyebileceksiniz, e, iki tane iki açıdan işim var. E, birincisi e, şunu düşünüyorum. Öğrenci arkadaşlarıma da söylüyorum. Her gün her yerde de söylüyorum. Bugünkü dünyayı anlamak için iktisat bilmek gerekiyor. Ama iktisatçı olmadan iktisat bilmek gerekiyor. Eğer iktisat bilmiyorsak, geliyor değil mi artık sesim arkaya doğru bağırıyorum. Eğer eğer eğer iktisadi ilişkileri göremiyorsak, e, bugünkü dünyaya peşinen kabul etmek gerekir, hiçbir şey anlayamayız. Maalesef anlayamayız. İktisatçıyım ama bunu öğünerek söylemiyorum. E, iktisadın dünyası derken benim söylediğim iktisadın bütün değer yargıları bugün hepimizi kuşatmıştır. Yani iktisat kitaplarından taşan değer yargıları bugün tıp dünyasının siyaset dünyasını ve bizim bir teker teker psikolojilerimizi kuşatıyor ve oluşturuyor. Dolayısıyla eğer temel olarak iktisatçı gibi değil, temel olarak iktisadi değer yargılarının nasıl çalıştığını ve nerelerden hepimizi kuşatıp yönlendirdiğini bilmiyorsa, psikolojik bireysel travmalarımıza dair dahi herhangi bir şey anlamamız mümkün değil. Bugünün düğün Dolayısıyla ben iktisatçı olarak iktisadın teknik kısmını biraz öteliyim. Onun yerine iktisadın felsefesini yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla iktisat felsefesinde e, bir şeyler, iktisat felsefesinin gözlüğüyle, iktisat felsefesinin projektörüyle dünyaya, önce kendime, dünyaya ve topluma bakmaya çalışıyorum. Belki çok karışık, çok karmaşık e, zannedilen e, dünyanın o çok gizemli, çok gizli, çok anlaşılamaz gibi görünen e, dünyanın aslında o kadar da gizemli falan olmadığını e, vurgulamak imkanı bulabilirim, bulabiliriz iktisat felsefesiyle. Yine tabii biraz tıp Dünya'sına analozi yapacağım, böyle röntgenlere bakıp, röntgenlere bakıp, sen anlamazsın, dur bakayım ben şuraya bakayım, ben anlarım demenin bir majisyen, bir büyücü, çağdaş bir büyücü verme şeyi vardır. E, iktisatçı da onun nimetlerinde çok faydalanır. Siz anlamazsınız riskler satın alındı, değerler düşüyor, dolar şöyle oldu ama işte siz anlamazsınız, siz bana gelin, ben size anlatayım. Aslında büyücülerin dünyası bu. Yani çağdaş büyücüler var. Bunlar kim zaman tıpçılar, kim zaman iktisatçılar. Fakat iktisadın dünyası tüm bunları belirliyor. Ve ben de genel olarak e, Demet dedi ki istersen kendini tanı. Söylemek isteyeceğim tek şey, iktisadın düşünülmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer iktisat bütün dünyamızı oluşturuyorsa, eğer iktisadın değerleri bütün dünyalarımızı oluşturup yönlendiriyorsa, e, asıl ve temel mesele iktisadı bizzat kendisinde. İktisadı düşünmek gerekliliğinde. Yani iktisadı analiz etmek gerekiyor Dolayısıyla iktisat felsefesini bu işi yapmaya çalışıyorum. E, şunun için söyledim bunları. Felsefeci değilim. Filozof değilim. Felsefeci değilim. E, amatör bir e, felsefeci olarak iktisatla felsefenin buluştuğu yerden dünyaya bakmaya çalışıyorum. Evet. E, Zahmet ediyorum kendimi böyle tanıtmış oldum. Ee, şimdi şeyi anlatacağım biraz. Spinoza'yı anlatacağım. Ee, öyle teknik bir Spinoza anlatısı olmayacak. Çok zor zaten şey. Ben de anlamıyorum. Arada söyleyeyim. Ee, bayağı bir zamanımı alıyor. Yine anlatıyorum. Ee, dolayısıyla ben benim anladığım basit şekliyle e, anlatacağım. E, anlatmaya çalışırım daha doğrusu. Ee, karşılıklı bir şey içinde gitmesini tercih edelim. Ben yani ara ara bir şeyler söyleyeyim. Ara ara e, ara vereceğim. E, orada karşılıklı bir diyalog içinde mesleği tercih edelim. E, amaç e, bugünün değerlerini anlamak. Yani benim amacım Bugünün anlaşılamadığını zannettiğimiz veya içinde durduğumuz için artık göremediğimiz bu dünyanın öteden beri ezelden bir ezelden Ebedi kadar böyle devam ettiğini zannettiğimiz zaten insanın temel şeyidir o. Yani içinde olduğu anın ezeli ve bedi olduğunu düşünür. Ama özellikle bu iktisalığın dünyasını şimdi bir takım değerleri seslendirmeye başlayınca göreceğiz. Daha önceden, daha kadar öyle olmadığını görmeye çalışacağız. Öyle değil. değil. Ve muhtemelen de öyle olmayacak. Spinoza'ya bir yerden yaklaşacağım. Spinoza'nın kendi yaşam öyküsünden, bildiği kadarıyla kendi yaşam öyküsünden başlayacağım. Oradan Spinoza'nın etik hakkındaki görüşlerini geçmeye çalışacağım. Ve orada zaten Niye Spinoza'nın aslında bizi hiç ilgilendirmediğini düşündüğümüz yaşam öyküsüyle başladığım, zannediyorum anlaşılacak? Niye, niçin? Çünkü şimdi bir takım şeyler anlatacağım Spinoza'nın yaşamıyla yaşamı ilgili bir takım şeyler anlatacağım. Bunların etikle ne ilgisi var onu göstermeye çalışacağım. Çünkü başlarken şunu söyleyin. Roland Bar Bart vardır bilirsiniz. Bir filozofun veya bir dil bilimcinin veya bir edebiyatçının yapıtı ile kendi öz yaşamı arasındaki ilişkiyi sorgular, sürekli ee, birazcık Bart'ın e, şeyinde etkisinde kalmış bir insan olarak Spinoza'yla Spinoza'nın teorisiyle e, Spinoza'nın söyledikleriyle kendi yaşam öyküsü arasında çok sıkı bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Oradan çıkarak o bağlantıyı nasıl kurduğumu anlatmaya çalışacağım. Niyiz Ginoza'da yine Bart'la bir cümleden başlayıp buraya geçiyorum. E, tümüyle katıldığım için okuyorum Bart'ın cümlesini. Diyor ki Bart, bir yapıt, bir sürü değişik insana tek bir yön verdiği için ebedi değildir. Bir yapıt, bir sürü değişik insana tek bir yön verdiği için ebedi değildir. Tek bir yön verdiği için. Çok önemli bugünlerde bizler için. Tek bir insana değişik zamanlarda değişik anlamlar verdiği için ebedi. Tek bir insana, aynı insana yani değişik zamanlarda değişik anlamlar verdiği için ebedidir. Bart'ın görüşüne katılıp katılmamak tabii ki çok tartışılan bir önemlisidir. Ben katılıyorum. Evet. E, şimdi Freud'un bir tespitinden başlamak istiyorum. E, Freud'un şöyle bir tespiti var, katılıyorum, katıldığım için aldım. İnsanlığın tarihinde diyor, 3 tane büyük kırılma var. 1- Kopernikus'ta başlayan bir şey var, büyük bir kırılma var diyor. Kopernikus diyor, e, dünyanın merkez olmadığı. Dünyanın bütün bu kosmosun merkezi olmadığı. İlk söyleyen insan ne? Bununla ne oluyor? Bununla çok önemli bir şey. İnsan kendini yarattığı ileri sürülen Tanrı ile beraber tanrısal anlamda, teolojik anlamda merkezden düşür. İkisi birden merkezden düşür. Yaratan ve yaratılan kusla beraber düşür. Artık, dünyanın merkeze oturmaması, anlamı, tanrının merkezde olmaması. Büyük kırılma, Tümüyle katılıyorum. Bir. İki. Merkezde olmayan insan artı Tanrı ile beraber merkezde olmayan Tanrı ile beraber merkezde olmayan dikkat edelim buraya. Insan, yeni baştan Tanrısız merkeze geliyor. Antroposantrisiz denen süreç başlıyor. Tanrı insan Merkezden düşüyor, tanrılı insan aynı zamanda bugünkü anlamda insan değildi. Hiyerarşik düzende var olan, yaratılmış olan, dolayısıyla emir olan, dolayısıyla itaat etmesi gerekendi. Bu yok olunca Copernicus'la beraber insanın yeni baştan merkeze oturması gündeme geliyor ve bu sefer tek başına. Neyle? Rasyon aklıyla çok önemli de değil abi. buradan çıkaracağımız soru çok açık modern zamanların başından itibaren akıl tanrıyı ikame etmeyi sorun olacak akıl tanrının Tanrı'dan boşaltılan tahtın yerine geçmeye adar. Tanrı'dan boşaltılan taht, Kopernikus'ta başlıyor, Galileyle devam ediyor. Ama bir şey belli artık. Evrenin merkezindeki merkezindeki değilmiş. Evrenin merkezine yeni birisi geliyor. İnsan. İkinci büyük kırılma. İnsan bu sefer yalnız bir insan. Tekrar ediyorum, çok önemli. Onun için bir daha söylüyorum. İnsan bu sefer yalnız bir insan. Her anlamda yalnız. Tek. Çünkü bir Tanrı yok. Yalnız. İki, bu dünyada nasıl var olacağına dair bir bilgisi yok. Başka biriyle nasıl birliktelik oluşturacağını da bilmiyor. Daha bunlar emir dahilinde verilmişti. Nasıl edeceğini şimdi artık yok. Hem tahta aday hem tahta yürüyor hem krallık taçını giymeye hazır. Ne yapacağını bilmiyorum. Nasıl duracağını yani temele geldi kendini ve bu dünyayı nasıl yöneteceğini dair hiçbir fikri yok. Bu konuda görüntüsü yok daha dair. 2000 yıl önceden kalma hayal meyal hatırladığı bir şeyler var. Veya 3000 yıl önceden. Eski Roma'dan, Yunan'dan hayal meyal hatırladığı şeyler var ama yine aynı şey değil. Çünkü onların hiçbirinde eski Yunanda insan modern zamanlardaki gibi merkeze talih değildi ve merkezde değildi aklıyla beraber. Çocuğun büyük bir kırılma daha var diyor. O, oradan itibaren biraz bulutlu bir yer başlıyor. soy içinde benim içinde Biliyor. diyor ki, o da benim diyor, benim de diyor. Açık Ben, ben diyorum ki diyor, rasyosuyla tahta talip olan bu yaratık yani insan rasyo sahibi değil. Çok sık kullandığım üzerine yazı yazdığım veya düşünceli konuşurken anlattığım bir çok güzel bir cümlesi vardır. Diyor ki Freud bir yerde insan kendisinin dahi sahibi olamayandır. Şimdi bir serüven düşünün modern zamanların başında başlıyor. Bir serüven düşünün tahta yürümeye aday yalnız bir varlık var sessiz Ne arkasında biri var, Tanrı var. Hı? Tabii ki değil. Evet. Ve tabii ki Batı'yı anlatıyor. Aradan ne o var? Ne de yanında birisi var, nasıl birlikte olacağını bilmiyor çünkü. Daha önce emirler dahilinde birlikte oluyor. Onu da bilmiyor. Ben sonra sonunda son çıkıyor diyor ki, zaten rasyosu da yok orada. Kaos. kaos Doğru mu söyledi yanlış mı söyledi bilmiyorum ama Bugünün kaosu Freud'un gözündeki kaos Freud rasyosu yok derken Bilinç dışının insan davranışları evet. Üzerine etkisinden öyle arkadaşa, Benden daha iyi bilirler evet. Yani kalkıp da insan Sabah bir şey yaptığında Kim bilir gece Gördüğü rüyanın etkisinde mi yapıyordur Yoksa o sırada kendisi kendi seks içgüdüsü onu diğerlerine mi götürüyordur zaten? Hınçgüdüsü mü bir yerlere sürüklüyordur onu? Peki, yani bunu çok üzerinde durmayacağım çünkü geçmemiz gereken bir şeyler, bir yerler var, çok uzun bir zaman değil. Dolayısıyla buradan başlatmak için bir hikaye. Şimdi, döneceğim. Kopernikus'tan biraz sonrasına geleceğim. Kopernikus'un artık evrenin merkezinde kimse yoktur. Bu dünya boştur. Niçin anlamında değil. Yani boş, sahipsizdir. Eski sesörlerine sahip yok. İşte gösterdim, ispatladım. Yok. Dedikten biraz sonra muhteşem ikili geliyor. Descartes, Spinoza. Spinoza 1600 küsürlerde geliyor. Descartes aşağı yukarı çağdaşlar ama ondan biraz önce geliyor. Descartes Freud'u yoktur dedi, rasyoyu ortaya koyuyor. Bütün paşmetiyle ortaya koyuyor. Her şeye rağmen diyor, insan aklının sahibidir. Akıl da insanın sahibidir. Öyleyse korkmayın. Bu kocaman yerde elbet bir var olma şekli bulacaksınız insan. Bu evreni yönetme şeklini icat edecektir, etmelidir. Korkmayın rasyosu vardır. Öyleyse ilk olarak rasyon getiriyor. Çünkü mekan hazır. Boş. Ve bir yönetim biçimi bulmak gerekiyor. Burası boş. Fakat rasyosuyla gelecek burası boş ama temel bir sorun daha olacak. Rasyosuyla bir algılama biçimi ve yaşama biçimi bulmak gerekiyor. Yani bu dünya üzerinde Kutsalın artık olmadığı, kutsalsızlaştırılmış, kutsaldan arındırılmış, bilemiyorum kızanlar da olabilir bana. Bu dünyada eğer insan aklıyla yönetime gelecekse ikinci bir sorun daha belirir. Peki akıl nasıl yaşanacağını bulurken temel bir şeye ihtiyaç duyacak. Yani, daha önce var olan tanrısal etin yerine, insana ait bir etin, bulmak zorundaydı. Eğer bulmazsa, değerli. onun sahibi olacak. Veya, düşüncesi ona egemen olacak. Büyük imparator gitti, Paris'te. Yeni bir imparator gelebilir, yeni bir despot. Bu da akıllı. Modern zamanların başında bir despottan kuruduklarken, öbür despota teslim olunma bilecektir. Ve Anlattıklarında, ben. Bence her cümlesinde bugün düşünebiliriz. Bugünün gururlu insanını bulabiliriz. Aklına teslim olmuş, düşüncesinin ona egemen olduğu insan bugün insanı. Tek hemen birazcık sonra, birisi ki, bu birisi bunun e, arada söyleyeyim duygusal eğilimin vardı kendisine karşı. E, yani öyle duygularıma da kapılabilirim. yani. Sevgi bağım vardır. Sen de iki üç kere öldüğü yeri, doğduğu, yeri, oturduğu masayı falan e, görmeden edemem. E, do do dokunmuyorum evet. Dokunma duygusu evet. Yani gidiyorum. E, şey var. Düşünürüm o evin içinde dolaşırken o muhteşem eserini yazmasını ve muhteşem eserini gizlemesini. Haksıza değil. Ee, i̇lk anlattığım zaten niye buradan başlıyorum diye. Buradan Spinoza'nın felsefe teorisini diyelim geçeceğim. <gülüyor> 1492, biraz geriye gitti. Katolistizmin doğruğundaki İspanya'da bunların arasında bir de döndük diyenler var. Bizim tarihimizde bunu bilir. Sabit Ayşe falan beraber döndüm, dönmedim, dönmüştüm ben, inanmadım. Bunların ismi Maranlar. Maran maranlara maranlar döndüklerini iddia ediyorlar. İspanyoluları böyle Dolayısıyla maranlar dikkat edin bu kavramaz ilozyı anlamak için döner gibi yapıp dönmeyenler. Yol üzerinde giderken yol üzerinden geri gelenler. Gerçek yaşantıyla hayal olan yaşantı arasında gidip gelenler. Tersine hayal olan yaşantıyla gerçek olan yaşantı arasında gidip gelenler. Yola çıkılıp Portekiz'e doğru giderken Portekiz'de hayalle gerçek arasında bir yaşamı devam ettirmeye çalışanlar. Bu kavramların tümü daha sonra etiktik. Bahtın dediği gibi eseriyle kendi yaşamında arasındaki ilişkiyi yavaşça çizmeye başladı. Şu anda Spinoza'dan daha bahsetmedim ama eteğe birazcık göz atmış olanlar bu kavramlara tanıdık olur. Gidip gelen, düşüncelerin gidip gelmesi diyoruz. Düşüncelerin hayale dönmesi, hayalin <gülüyor> düşünceye gidip gelmesi. <gülüyor> korkunun yönetimi diyecek daha sonra. Şimdi. 1600 küsurlu yıllarda <gülüyor> Masya'dan daha. <gülüyor> bütün bu maranından kalkarak mı etiğini yazmaya başlayacak? Bir soru işareti olarak koyalım devamlı. Spiroz'a Amsterdam'da olacak ama hangi <gülüyor> Amsterdam? Amsterdam, Venetikle beraber, Oo. o Brodel'in, Ferdinand Broden'in kapitalizmin tarihindeki anlatısını ilk iki büyük şehirde bir Venetikle beraber, biriktirip yatırım. <gülüyor> biriktirip, yatırıp, daha büyük değer elde etmek daha yok. Biriktirmek var. Ama her birikenin nasıl olduğu belli olmayan, daha sonra Marx'ın anlatacağı şekilde daha büyük bir değere dönüşmesi, ilk çekirdeğini bu şehirlerde bildi. Büyük bir liman, ilk büyük liman. Süredir gemiler gidip geliyorlar. Ne yapıyorlar bu gemiler? Bu gemiler yine bugüne dair iki şey yapıyorlar. Bir, yeni bulunmuş uzaklardan mal getiriyor. Hangi malları? Değerli mal. <gülüyor> yeni bulunmuş uzaklara ne götürüyorlar? Mal götürüyorlar. Hangi malları? Karakşah <gülüyor> uyanmaya başlayan sanayi ürünleri Amsterdam'da satılamıyor, çok imal edilmeye başlar. ...kapitalizm her taraftan anlaşılmaya başladı. Çok sat, satılamıyor. Ne demek? Bugünün krizi demek. Tekrar buraya dönüyorum. Bu büyük... ...çalkantılı Amsterdam'da... ...3-4 tane sokak, ...2 tane meydanlı... Portekiz'den, önce Portekiz'de, oradan Amsterdam'a giden Yahudiler, genel olarak bu iki sokağı. İki tane sokağın, bir tane küçük sinagogu. Sinagogun ne iş var, göreceğiz. Niye i̇ki tane küçük sokağın, bir tane küçük sinagogu. <gülüyor> İspanya'dan gelen Portekiz yoluyla dönen, Portekiz'de de yaşayamayı Amsterdam'a gelen yaptılar bunu. Niye Amsterdam'a gidiyorlar? Bizim için çok önemli. İki tane şey için. Bir, kapitalist özgürlük gerektirir. Piyasa ekonomisi özgürlük gerektirir. Özgürlük o dönemde ama. O dönemde ama bir daha söyleyeyim. Mübadele ancak serbestçe şey yapılabilir. Amsterdam o zaman bu düşüncenin temel merkezi olarak kapitalist dünyaya girer. Öyleyse orada üzgünüz. Öyleyse orada bırakmak zorunda olduğunuz dine yeni baştan sarılabiliriz de, diyen Yahudi Yahudi o iki mahalleye, üç mahalleye yerleşim izin veriliyor diyecekti desinakobları varmış. <gülüyor> Özgürlüğü aramaya gelenler kral diyor ki <gülüyor> Amsterdam'ın şey o zamanlar ayrı ayrıydı. Kendi hükümlerinizde dairiz. Şey. Özgürlük var. O zaman bu semtlerde büyük bir ne oluşluyor? Artık Kopernikus'un dünya merkezde değildir. Tanrı merkezde değildir söylemine rağmen Tanrı merkezdedir. Ebedi olarak merkezdedir. Her zaman merkezdedir diyecek olan Yahudi din adamlarının oluşturduğu büyük bir grup yönetimi edinmektedir. Geldik bir küçük çocuk, simsiyah saçlı, kıvırcık saçlı, siyah gözlü, tipik bir İspanyol çocuk. Veya tipik bir, biraz sonra göreceğiz, maran çocuk. Aslında. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Babası alıyor elinde, doğru sinep olur. Sinemok'ta ki e, Di adamları benim Ama aynı dönemde bu Egemenliğin içinde maramların özel bir sorunu var. Maramlar <gülüyor> İspanya'da evet. döne dönüp Amsterdam'da dönmediğini iddia eden. Öldükten adamları diyorlar ki, hayır, siz bizden iyisiniz. Ne diyorlar ki, ha biliyorsun orada, bakalım deneyelim, yeni bir denetimi denememle başlıyor. Spinoza, simsiyasa şeyler, sinagoga gidip geliyor bir Marançu. Yani korku içinde gidip, vehim içinde sırtında bu gelenek, şey sırtında pardon, bu geçmişle yaşama başlıyor. Küçük baran çocuk geliyor geliyor ve bu küçük baran çocuğu bıçay parlak bir talep oldu. Haydi konuda? kabala, gemara Mükemmel. Bütün hahamların gözdesi. Ahanlar daha başına ne geleceğini bilmiyor. <gülüyor> Ama hep söylerim öğrenciler falan da bir şey eleştirmek için o, şey, o şeyi çok iyi bilmek gerekiyor Yani aslında <gülüyor> Yahudi mistisizmini temel anahtar Çok iyi bilin. Yüzyılda henüz daha şeye gelmedik ve ee, o eve gelmedik. Henüz daha sinagog sokaklarında büyüyor. Büyürken şeyler yapmaya başlıyoruz. Pinoza ara ara o sokaktan dışarı çıkıyor ve isimleri çok bilinen birkaç tane arkadaşı var. Onlarla beraber onların katıldığı bazı derslere katılıyor. Derslerde eski Yunan felsefesi. Muhtemelen eve dönerken onları öğrendikten sonra eve dönerken sinaboga her seferinde bakış değişmeye muhtemelen başlıyor. hamlardan birkaç onu gidip geldiğini görüyorlardı Ve babaya söylüyordu. Dikkat et. Gidip geliyor. Gidip geliyor kelimesinin altını çiz. Spinoza daha sonra etikli, düşünceler gidip gelir, kimi zaman hayal olur, kimi zaman gerçek olur. Kimse bilemez düşüncenin ne zaman gideceğini ve ne zaman döneceğini. Ama önce gidiyor, Zaten babası ve büyük babası sürekli gidip gelmiş, Maranizli İspanyolluk ve Portidizlik ve Amsterdamlı karasıdır koca bir gelenek var arkasında, gidip gelen bir gelenek var arkasında, gidip gelen bir yaşamı bilme, bilme öğretisi var, bunu biliyorum, altı yedi nesildir ve burada sonuçta bir çocukluk ki öğretilenden kopmak telaşında etin büyük bir kısmını gidip gelmeye ayıracak. Ama ikinci bir şey var. Ateizmle tanışıyor orada sıkı. Ansermamda. dünkü gibi yine de tabii o geleneksel olan Amsterdam'ın fuşunda o yaşanda birlikte olan dersi gelen arkadaşların, Hristiyan olan veya Hristiyan olmayan hı. ama Yahudi olmayan. Hı. Başka neye tanıştı? Limana oturuyor, temelleri görüyor. Çuval çuval altınlarla merkantilizmin böyle gitmeye başladı ama Spinoza çuval çuval altınları kasfedip getiredi limanlara baktı ve ne oluyor biliyor musunuz? Spinoza orada birkaç şeyden nefret etmeye başladı. Bir ateizmden nefret ediyor. İki, bu çuval çuval altınlarla gidip gelenlerden de devlet. Akla, Descartes'in tersinde özgü, akla, kendine özgü yaklaşımı yavaşça oluşmaya başlıyor. Ateistler ve bu zenginler, çubuk çubuğu altın her gün gidip geliyor. Aa, yine, yine, bir daha, bir daha, bir daha, tekrar... Her gün, her saat, 24 saat çalışan bir liman. Bizim bugünkü deyimimizde büyüyen bir ekonomi. En büyük olan bir ekonomi. En çok milli geliri artan bir ekonomi. Kişi başına nefalar en çok artan bir o ekonomi. O kavramlar. En zitahtetik bir ekonomi. Bunların iş nasıl gittiğini dilim döndüğünce göstermeye çalışıyorum. Ekonomik ve politik bilimi... Zendinliğin bilimli olarak ortaya çıkacak. Diyor ki Spinoza, bu kişileri görmüyorum diyor. Orada diyor, bu kesinlikle de, Tora'da bir kipur günü vardır. Kipur günü, bütün dinlerde olan tek bir gündür. As gündür. Diyor Spinoza, etikte yazıyor. Günah işledikten sonra pişman olup tövbe eden iki kere suçlu Evet. Hocam niye iki defa suçlu? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne al yediğini biliyor. <gülüyor> yani zenginlik bunun tekrar altını çezeyim. Zenginliğin peşinden koşmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sonra dönmüş ben bunu affettiririm demiş girmiş içeri. Ama beni affettirmiş. Birinci suç zaten büyük bir suç. İkinci büyük suç da buna rağmen affedilme isteğini gösterebilmek. Bülsüzlük dedi oradan bir arkadaş. Yok <gülüyor> <gülüyor> öyle yapmak. Ya. <gülüyor> yok anlıyorum herkesin aklından geçeni ama... <gülüyor> Hepimizin aklından geçeni anlıyorum ama... Zaten başka şeyleri umuyorduk, umuyorduk ama yok. İki kere suç. İki kere de değil. Biliyorsunuz, aynı fikirde olduğum için değil ama, İsa'ya... E, İsa, İsa Musa'nın öğretisinin bir kısmını veya tatbikatının bir kısmını eleştirerek... Siz el kaldırıyorsunuz, geriliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ben öğreticilerden alışırım, ya da çağında ne yapıyorsun derim, el kaldırıyorum çok <gülüyor> Böyle de bağışlama kapama takıldı. <gülüyor> daha, daha çok takılır, bundan sonra daha iyi takılsın. <gülüyor> anlıyorum, gerilmek <gülüyor> falan ama hiçbir şey anlıyor. Aklı diyorlar, evet. Müşteri çoğum. İsa İsa diyor ki, İsa eleştirirken öğretiyi işte hoşgörü falan sunuyor. Tabii bu halk da elini oluşturuyor. Yazmıyorlar, Aziz Peygamberimiz, e, Musa diyor bir emir getirdi diyor. Zina işleyeni diyor. Taşlayın falan diye. Sen buna diyor bir yumuşama getirmiyor musun? Pardon ben celale dokunuyorum zannettim. <gülüyor> Bak bugün ne diyor? Sen diyor buna bir yumuşama getirmiyor musun? Diyor yani bu hükmü de artık birazcık yumuşat diyor. <gülüyor> İsa cevap veriyor. Ben diyorum ki diyor zina işleyen değil zina işlemi aklından geçireni de taşlayın. <gülüyor> yani zenginlik bir hocam. Soru evet. 2. Siz e, çok ya. ilgileniriz bu konularda. <gülüyor> e, <gülüyor> evet. 3. Bir de sinayi başlatmak. Kapılar kapalı. <gülüyor> <gülüyor> evet, son birkaç şey söyleyeyim de e, bir ara verelim. Evet. <gülüyor> Ateşin ben yine öyle Ha, onu oraya geldi. Çünkü şeye kaptırdık kendimizi bu bağışlanma olayını. Herkesin tepuludu o bağışlanma olayını. <gülüyor> e, çünkü <gülüyor> Adi, <gülüyor> adi ona, göre, ona göre bu zenginleşme peşinde olanların ve gösteriş peşinde olanların bugün şunu gururlu zenginleri gururlu zenginler dedikten gururlu, gururlu zenginliği hedonizmiyle birlikte, bugün aklımıza getirildim, diyor ki bunlar diyor, bu gururlu zenginler, henüz ayeti yazmıyor. Bunlar diyor, bu ateistlerle diyor, hangi hep bir birlikteler diyor, daha teorik bir şey değil bu. Yani ateistler çıkıyor, para kazanıp gece ee, şeye gidiyorlar, ee, işte, genelere veya oradaki kırmızı noktalı yerlere gidiyorlar, sonra dönüyorlar, sabah vesaire. Ve bunlar hep o zengin, mağrur ya ondan sonra da akşama veya işte kutsal günde affedilmeye de gidiyorlar. Eminler affedileceklerine. Bu gururlu kişiler diyor. Ee, ki ateistler de galiba bunların içindedir diyor. Ee, hedonizmin pençesindeler diyor. Bunun için nefret diyor. ikisinden birinde. Ama dediğim gibi henüz teorik bir şey yok orada. Çünkü daha sonra biliyorsunuz gireceğiz yani ateşle ilgili şeylere. Sadece burada belirtmek istediğim nefret etti iki tane şey dile getirmeye başlıyor. Zenginleşme amaçlı yaşam ve gururlu de Evet. Maranların bir kısmı Maranların bir kısmı daha sonra Weber'in anlatacağı gibi Maravların bir kısmı, yani o zaman bu ait olduğu cemaatin bir kısmı Toltegiz'den, Amsterdam'dan nereye gidiyorlar biliyor musunuz? Bugün kapitalizmin büyük, oran, zenginliğin en kutsal olduğu yere gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni, o zaman kaderleri Amerika'yı Biliyorsunuz daha önce dedeleri Khoron teşfediyor, Khoron bir Maran, Kristof Khoron. Daha sonra bunlar gidiyor ve ilk kapitalizmi Amerika'da oluşturuyorlar. Tarih bilgisi vermek değil amacım, hep aynı yere dönüyoruz. Spinoza devam ediyor. Şey. E, dersi Sinop'ta. Kütüphanesinde birkaç tane isim söyleyeceğim önemli çünkü. Kütüphanesinde Ben Menase'nin, İbn Gabir'un, İbn Ezra'nın ve antropomorfizm öğrendiği büyük Maymonidi. Maymonida ailesinden. Hmm. Bu arada ismi neydi? İbn hmm. Maymun. Hmm. İbn Maymun'un hmm. Maymun kitapları. Dinin ilk eleştirisini bu filozoflardan aldık. Dinin ilk eleştirisini Tevrat'la Kabalen içinden gelip oraya doğru dönerek yapacağım Ve hocaları söylediğim bu büyük isimler. Başka türlü Tevrat'ın içinden çıkıp Tevrat'a dönmesi mümkün olamazdı. Tevrat'ın içinden çıkıp Tevrat'ı eleştirmeyi ve bütün kutsal olan eleştirmeyi ve hayatı boyunca merceklerle aynı şeyin üzerine fixlenmeyi, oralarda gidip gelmeye nin sırlarını başka türlü açıklayamıyoruz. Burada ciddi sorun var. Leon Strauss, ünlü siyaset felsefecisinde ne yapıyordu diyor pek isim. Ne yapmak istedi diyor Spinoza. Bana öyle geliyor ki temel meselesi Spinoza'nın bugünün kavramlarıyla liberal bir topluma oluşturmak. Yani iki tane şeyin olmadığı bir toplumu oluşturmak. Bir kutsalın olmadı. Öyleyse yani ne kadar Spinoza'dan sonra liberalizm, bugün kutsalla beraber var olabileceğini öneriyorsa da, ilk yapıcıların Spinoza, Descartes'in tersine aynı fikirde değil. Öyleyse ilk mesele, Kopernikus'un başlattığı kutsaldan Kurtarmak, kutsaldan bu dünyayı bak, kendi gidiş gelişleri içinde bunu unutmayın. Kendi çelişkileri içinde bunu da unutmayın. Kendi sorgulamaları içinde, kendi mercekli bir şeylerin aramaları içinde. Bir liberalizm, bu anlamda bir siyasal liberalizm Hı. oluşturmaya gitmek Bunun bedelini çok, çok ödeyeceğim. Kutsal olmadığı bir liberalizm. Ama buradan 100 yıl sonra Smith kutsal olmadığı bir liberalizmi piyasaya bütünleştirmeye çalışır. Kendi belki ütopik, kendi topik, çerçevesi içinde başka bir zaman belki Smith ile konuşuruz. Şimdi el mi kaldı? Evet. <gülüyor> Ben yine geriniyorsun zannettim. <gülüyor> bir, bir dakika daha cümle bitiriyorum ve hemen söz vereceğim size. Ee, Smith'den Smith'den farkı şu. Smith, buraya <gülüyor> aynı. Fakat orada bir ayarını var. Çok temelden oraya geleceğiz, asıl kurumumuz o. Ne kadar bugün baktığınız olur bilmiyorum ama. Çok temelden Smith nin arzu olarak, hırs olarak, tahayyül olarak, ihtiras olarak insan benliğine ve toplumsal benliğe egemen olmasını dışlamak. Çünkü göreceğiz. Bu durumda diyor Spinoza özgürlük mümkün değildir. Akıl yoktur burada diyor. Sonsuz zenginleşme arayışının olduğu yerde ihtiras düşünce akla egemen olduğu için Spinoza iki tane kutsala karşı bugünün değişiydi. Kutsal kelimesini ben kullandım şu anda. Bir teolojik kutsalın İki bugünün kutsalına zenginliğin kutsalı, zenginliğin kutsalına zenginliğin büyüsüne zenginleşmenin ihtirasına karşı iki tane kutsala karşı. Evet gelecek sene hasta spinozanın cemaatinden. Olarak, ee, bu konudaki daha çok yani baş, dışarıdaki de yani Amsterdam'ın dışında bir yerde ilk yazısını yazmaya başlamasını ee, ve o arada çok özgün olarak, mümkün göre çok özgün olarak bu meseleye yani zenginlik ihtirasını ve genelde İhtirasın insanın aklını nasıl yok ettiğini, dolayısıyla Spinoza'nın temel arayışının nasıl yok olduğuna. Bu durumda tabi isterseniz arada düşünülmesi gereken şeyler böyle. Evet. Bence, <gülüyor> bence zenginleşme ile aklın, Spinoza'ya göre zenginleşme ihtirasıyla aklın birlikte olamayacağı. Tövbe etmek mi Evet, beş dakikada. <gülüyor> pardon, pardon. Beş <gülüyor> dakikada. Pardon. En arkadaki bey arkadaşım Buyurun. Şimdi Sonra, bir size, şey, şey, Sonra size... Buyurun. Ustalığı yoksa öyle demiştik ya. Ama Yerikadırcımda etkikayı yazmış. Arkadaşlar çelişkin Niye? Niye çelişkin yok? Yani size söyleyeyim. Yerikadırcımda sözcük Tanrı'yı ispatlamaya çalışıyor. Ne? Ne? Közdük olarak Tanrı'yı ispatlamaya Öyle mi? Ya. Aynı tanrı Öyle mi? da mı? Kimin toranın tanrısı mı? İslamın tanrısını ispatlamaya çalışıyor etikte. Öyle mi? Hmm. Kopya verildi. <gülüyor> Asla. Asla gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. En sonunda belki de iyi oluyor, çıkar oluyor. İş petikler bitti bir daha hiçbir zaman hiçbir zaman geriye dönmüyor. Bravo. Asla. Üzerindeki şey kalktıktan sonra Amsterdam'a geliyor aklında iki sokak var. Asla geri dönmüyor. Bir tane kız kardeşi hayatta kalıyor. İki tane asla dönmüyor. Öldüğünde kız kardeşi o nihayet ortaya çıkıyor. Mirası bana ait Zengin nitrat söylerim. Siz de böyle çok tabii e, işte acitir bir konu. E, o akıl e, tanımı içerisinde biraz de çelişkileri çözmek ve duygusu, mantığı ya da anlamı da var geldi bana doğru mu biz? Tabii ki. Ama yani şu anda sadece üstten e, e, kavramsal açıklamalara girmek. evet. Yani tabii ki var. Yıllarda... Zenginleşme pardon. Zenginleşmeye Zenginleşmenin bir ihtiras olarak insan aklına ve duygusuna hakim olmasını karşı olmasının tabii ki o var. O var. Yani hissettiği tarihsel gerçekte akla aykırı bir süreç yürüyor evet. duygusu. Evet. İkincisi de, yani o iplerin temel çelişkisi bilenizin önermesiyle ifade etmeye çalışıyorum bizi burada getirdiniz. Evet zaten temel mesele mi o. Temellerle gelen altun. Şu vallahi nasıl basitiz tabii ki o zamanlar uçak tut kimi kurdurur <gülüyor> her <Yani yapışır mı? gülüyor> O böyle. Şuradan altınlarla hani acaba sinagog kilise falan yapılmış mı merak ettim herhalde. O türe de var mı? Evet. Çok büyük bir sinagog yok orada sonra. Ya belki o altınlardan oraya yapmışlardır bilmiyorum. Yani yapmışlarsa mesele yok. Herhalde şu an sözlü <gülüyor> tarafta dinleniyorlar karşılığında. Kilise Kimse başkamayayım Umarım buyurun. Ben Spinoza'nın neden korktuğunu merak istiyorum. niye korkmuş hiçbir şey anlatmakta, neden açamakta? Korkuyor deniriz yani, çizgi korkmuş Mesela yani. ona örnek olarak şunu söyleyebilirim ben. Çok doğru. Mesela şimdi şöyle, biraz önce anlattığımız bu zenginlik ve uluş ve sonrasında af dileme kısmı için. Evet, evet yani günahkarlık açısından bakınca insanlar günahları işliyorlar ve biz bunu görüyoruz. Ben mesela bir şey işlediğim zaman bildiğim günahtan dolayı gidip gerçekten tövbe yetmiyorum. Bir kere suçlu olmak yetiyor ona çünkü. Ama e, genelde bu şey böyle. Spinoza niye korkmuş bu kadar? Ölmekten mi korkmuş yani? yani ee, zaman çok kısıtlı. İstediğim konuya daha gelmedim bile. Onun için bir sürü yere atıyorum. Ama çok, çok, yani çok önemli bir soru. Niye korkuyor? Yani niye korkuyor? Niye korkuyor? Çünkü önce şeyden başlayalım dediğim gibi e, e, yani kafayı zor kurtarmış bir toplumdan geliyor. İki aman duman dışarı çıkmasın oğlum dumanı kapa okula gidiyor aman kimseye bir şey söyleme olan bir toplum. Burada zaten biz aşağı aşağıya. Bu toplumun bir gerisi var. Temel. Biraz sonra vakit olmayacak tam anlatmaya ama Spinoza'nın bir cemaatin atılışı var. Madem sorunuzu şimdi söyleyeyim o zaman. Cemaatten şöyle atılıyor. Çağrılıyor. Diyorlar ki, arkadaşı ihbar et Diyorlar ki, birlikte oturup çalıştıkları iki arkadaşı ihbar ediyor, özellikle bir tanesi. Diyor ki Spinoza diyor, Tora'ya karşı söylemleri geliştirmeye başladı. Çağırıyor. Diyorlar ki, önce birini yolluyorlar hemine. arkadaşı. Ki çağırıp bir yere gelsin. Seni çağırıyor. Spinoza arkadaşına bakıyor. Niye seni yolladılar diyor. Bilmem ki diyor, beni buldular, yolladılar diyor. Niye korkuyor diyorsunuz ya? Gidiyor. Diyor ki Sanedrin mahkemenin ismi. Bugün hari aynı mahkeme vardır İsrail'de. Arabi, aynı mahkeme aynı isimle İsrail'in en yetkili mahkemesi. Pahanların mahkemesi. Toplanıyor. Tek mahkemesi değil. Yandı. Diyor ki mahkeme başkanı e güzel şeyleri vardır ama mahkeme Başkanı suratını görseniz zaten eyvah dersiniz. Diyorlar ki sen diyorlar Tora'ya karşı suç işlemişsin. Biraz hiçbir şey demiyor. Sen diyorlar Tanrı'yı yok saymışsın. Arkadaki arkadaşımız Tanrı'yı yok saymışsın. Spinoza soruyor. Nereden biliyorsunuz? Sen diyorlar yüksek mahkemeyi sorguluyorsunuz. Bir şey yok başına ümle yiyor. Devam ediyor mahkeme başkanı. Sen diyorlar Tanrı'nın bu buranın tek egemeni olduğunu sorgulamışsın diyorlar. Spinoza cevap veriyor. Bakınız Tora'daki madde altıya soktan. Sen diyorlar bizim kuruluğumuzda sorgulamışsın. Bizim yetkisiz olduğumuzu söylemişsin. Tanrı emirlerini biz sizin aktedemez Öyle mi? Bakın diyor, Gemera Madde 4. Başka hiçbir cevap vermiyor. Yani şunu yapmaya çalışıyor korkudan. Hakimleri, yargıçları evet, böyledir. Böyle de yaptım demiyor. Toranın Peki özü onların kavrayamadıklarını, bu özü onun kavradığını, bu öze muhalefet etmediğini, dolayısıyla onların kendilerini düzeltmesi gerektiğini söylemeye çalışıyor. Tabii ki asıl söylemek istediği o değil. Ve hemen size söz vereceğim. Sonuçta yükün şu. Ey, unuttum babasının ismini oğlu Baro Spinoza. Baro Spinoza. Ey Baro Spinoza. Ait olduğun bu cemaatten sonsuza kadar kovuldu. Yani şimdi öyle bakmayın. O zamanlar böyle bir cemaatten kovulmuş olmak demek zaten <gülüyor> yani öldürülmüş olmakla eşdeğerdi. Kovuldu. Bir daha asla buraya giremez. Ve sen ve yedi ceddi. Yedi cet kelimesi Tevrat'ta geçiyor çünkü. Ve yedi ceddi. Sonsuza kadar Tanrı'nın gözünde lanetli olacaksınız. Cehennemin bir köşesinden asla kurtulamayacaksınız. Git ve bir daha görünme. Mesela de geliyor. E bütün bunlar <gülüyor> korkmak için yeter mi? Korkuyor. mı? Tabi. Flattı gibi o paltoyu da unutmamak için. Tabii ama yani bütün bunları anlattı. Anlat bir şey yok tabi bir kere de e, bu süreç olmadan ben uçaklanıyor. Palto onu kurtarıyor uçaklayan ne oldu kendi cemaatinden zaten başka kim ya yani Amsterdam'da olsa nasıl affen kimse onu de burada değil ama korkuya dair bu sefer başka bir yönden bir şey diyeceğim. Nasıl olsa vakit kalmayacak onu detaylı anlatmayayım. <gülüyor> Likeness var sildi. Likeness burada. Dönemin büyük filozoflu. Likeness. İsminoza değilim. Likeness. Likeness, Alman şansölyesinin takışmanı ee, ve ee... bütün Avrupa'nın yani Facebook falan yok. Bütün Avrupa'nın <gülüyor> <değil mi? gülüyor> sürekli söz ettiği filozof. Yanına geliyorlar. Diyorlar ki Sayın Wilhelm von Paul Leibniz. Bir Amsterdam'dan duyduk ki onun yanına gidince hani şimdikiler gibi şey de denemez hani bir büyük filozof var istersen de. Bir duyduk ki böyle bir küçük bir Yahudi varmış. şeyler yazıyormuş felsefe dalında. <gülüyor> <gülüyor> O varken yani. Kim yazacak? Mercek. Ee, i̇şte yani oturuyormuş merceklerine bakıyormuş falan filan. Ama bir iki her yerde. Hmm. Bunlar ikemiyorum. Belki kulağı. En sonunda dayanamıyor. Bütün Çıkıyor Almanya'dan. Bütün kulağı uçak falan mı? Evet. Çıkıyor Almanya'dan. Antterdam. Spinoza'yı görüyor. Evet. Bütün koca. Şehri. Şimdekilerin yanında ne olacak o koca faytonun, aramanın. <gülüyor> İniyor, o eve de şey yaptım ben, ee, yani biziz <gülüyor> <iz> peşindeyim, <gülüyor> daracık bir merdiven var. Orada Lightness'i düşündüm, başka bir Lightness, merdivenden <Spir> çıkıyor yuvarlanmadan, <gülüyor> giriyor. Hamster, şey, Spinoza, onasından, bu yürek mutlaka çok heyecanlı Spinoza'da. Avrupa'nın en büyük filozofu. Onu görmeye geliyor. Onunla konuşuyorum. Tabii o zamanlar kayıt makinesi, işte radiyelçeye bastım falan. Yok. Orası filozof günlüğüne yazıyor. Tuhaf bir adam diyor. Çok büyük bir filozof ama bir şey gördüm. Gözlerine korkunun izlerine okuduğunu gördüm. Ölümden korkuyor bu adam. Ölüm korkusu bütün düşüncelerine engellem. Evet, tabii onun da açıklaması var. E, hep ara vereceğiz dedik ama hadi ölümüyle ilgili olanı da söyleyin. E, ölmeye birkaç gün var. E, sayın cikimler, prontken makinesi yok falan filan, görüntüleme, diyafrası değil, hiçbir yok. Ama burası var, şimdi. Burada görüntülemeyi ihtiyacı oluyor. Biliyor mu olduğunu. Annesini de biliyor. Annesi de aynı hastalığına gitmiş. Aslında oturuyor, kitaplarına bakıyor. Basılmamış. Basılamamış. Öğrencisine bunları yok et diyeceklerini ayırıyor bir tarafa. Bunlar basılabilir. Henüz yani sizleri de tahmin edemiyor. Diyecekleri ayırıyor bir tarafa. Ama henüz sonra tuşunu yapmak için kitabı bakıyor. Kendi kendine ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki üstüne bakıyor kitabın. Normal ismi Baro ismi gitmiş. Beno ismi gelmiş artık. Beno. Beno'a tespih olacak olmuş. Baro isimlaza tabu hazin bir şey ayrıca İsmi onu... ismi gitmiş. Öylesine adam bir şey değil isimle değişti bakıyor, diyor ki kendi kendine hani diyor gurura karşıydın diyor. Çıkar bakalım diyor kitabın üstünde isim bir. Sen düşüncelerin peşindesin, kendinin mi peşindesin? Hadi bakalım, çıkarabilecek misin? Çıkaramayacağım değil mi? Elim var mı çıkaramıyor değil mi? Kendisi mi? Kendisi mi? Bak ölüyorsun diyor. Ölmek üzeresin artık tıklanışı yok diyor biliyorsun içinde olup bir tane de biliyorsun sen evet diyor ama korkuyorsun değil mi? biliyorsun değil mi ben diyor itiraf ettim. korkuyor musun diyor ve orada güzel bir e, analiz var e, Spinoza'nın korkuyu Tanrı ile değil akla ile ve tabiatla birlikte nihayet yenebilip Öğrencisini çağırdığını e, detaylandırmadan anlatıyorum. Öğrenci geliyor. E, çok sevdiğim yapabilmeye çalıştım ama yapamadığım e, bir cümlesi var orada. Yunusenin e, öğrencisi geliyor. oturuyor mı? Çünkü fenendir. Bize son söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Bize bırakacağınız ne var diyor, temelde diyor. Dönüyor, çekmeceyi gösteriyor, aç diyor. Çekmeceyi, tek bir kelimelik bir cümle var. Kaute. Kaute. İtalyanca'da prudence. Temkin. Size bulunuyor. Temkin, zenginlik tenginleşme, servet, akıl, ihtiras, tutku, <gülüyor> dünya. Ee, i̇ster istemez bir sürü şey atladım. Balçayar'ı şey değil, bir sürü şey atladım. Ee, böyle şimdi bir kısa da toparlayayım. Onları şey yapmaya çalışacağım, belirtmeye çalışacağım. Şimdi, Filozem e, biraz evvel söyledi, e, evvel de söyledi, bir şey, Neşe'nin e, filozofu olarak bilini. Ee, doğru, doğru ama bunu birazcık şey lazım, açmak lazım. Ee, neşe, istek, istek isteğim varlığı anlamındaki geliyor. İsteğim, varlığı. Şimdi bu bu kelimeden dolayı daha sonra mesela bugün ciddi bir Marksist akım, e, skenozian Marksist e, bir akım belirleyecek. Ama bir de e, liberal bir Marksist çerçeve var. Bu istek kavramından dolayı. O kadar önemli bir kavram. Ne, şey, istek. Şimdi e, bana öyle geliyor ki bu istek e, Spinoza tarafından daha çok bir var olma isteğinden başlayacak. Yani bir var olmak anlamı ama Spinoza'ya göre anlamak. Var olmanın Temel şartı yeter değilse bile temel şartı olanı anlamak yani olanı açıklamak ancak diyoruz piyoz'a olanı anlarsak ancak o zaman sevinçliyoruz olanın anlaşılmaması insanı kederlendirir yüzüne boğar hatta en önemlisi korkutur. Yani bugün bu halimizde bir sürü fizikçi bize nedenini açıklar dahi çok şiddetli bir gök gürlülüsü olursa yani gece ışıkta yoksa karanlıkta hepimiz hala Öyle ki neşeli olmak, anlamak demektir. Onun için diyor ki din adamlarına ve kutsala siz neşe demez. Siz korkutuyorsunuz. Korkunun olduğu yerde Üf. neşe olamaz diyor. Neşenin olmadığı yerde var olunamaz. Var olmak kutsalın bizzat ontolojisiyle çelişkilidir. Bundan yoktur böyle şey. Korkuyla neşe birlikte gidemez. Var olmanın isteği neşeli olmakla tezahür eder. Bu da korkuyla çelişendir. Korkudan dinin öğrettiği bir şey diyor. Bunu daha sonra mesela Friedrich Ekstein'cın çok çıksız diyor, din diyor. Korkudan kaybettik. Mesela bu korkuları onun dini Şimdi yine aralara çok takılmadan geçmek istiyorum. Var olan açıklamak <gülüyor> ise temel neşe meselesi, var olan açıklamak için yine Hilmi <gülüyor> Hoca <gülüyor> C ciddi bir şeyimiz olmuştu. Var olan açıklamak için diyor bize felsefe geliyor. Burada o temel, başta söylediğim kokuş sonuçta şu. Felsefe diyor din diyebilir diyor. Bir sürü görüşe göre bir bir yavuzda için bilir. dini felsefe olur. Bana göre olmaz. Spinoza'ya göre de olmaz. Freud'e göre de olmaz. Wittgenstein'e göre de olmaz. Smith'e göre de olmaz ama olur diyenler evet. var. Onu söyleyeyim. Şimdi, o zaman diyor, felsefeyle dini ayıracağım diyor ben. Felsefeyle kutsal ayıracağım diyor. Felsefeyle ilahiye ayıracağım. Sonuçta şu, yok bunda arkadaş. Hiç tereddüt yok. Felsefeyle kutsal ayıracağım diyor. Kopernikus'tan sonra gelen Spinoza unutmayın. Olar taşları yerli yerine koymaya çalışan. Öyle sevmiyor Spinoza. Var olmayı istemek, Yaşamı bizzat kendisidir. Öylesi istek meşgudur. O zaman bana bazı bakan e, hocaları var. E, o zaman madem istemek meşgurdur başka şeylerde meşgul olabilir mi diye. <gülüyor> Vallahi ben etma verirsem olacak mı hocam? <gülüyor> Benden bekliyor ya tamam dersen tamam diyecek. O zaman diyor e, meşrudur diyor. İstek meşgurdur diyor. Çünkü diyor, tabiatla uyum içindedir istedik. Çünkü diyor, biz tabiatın bir parçasıyız. Bakın, mantığı yani etiği okuyan arkadaşlar biliyor. Tak tak tak, geometrik mantık içinde <gülüyor> yazacağım diyor. Geometrik mantık içinde yazacağım diyor. Şimdi felsefe okuyan bir sürü arkadaş, özellikle matematikten kaçamak için <gülüyor> felsefeye gidiyorlar. Geometrik mantık içinde yazacağım. Öyle yaptı. O zaman istek meşrudur. Tamam. Amsterdam hatırlıyoruz değil mi? Kapitalizmin. O zaman altını istemek de meçhul mudur? İstek çünkü diyor, konak dur. Türkçe konak dur. Yani varlığın kendini var etme isteği. Bir daha, varlığın kendini var etme isteği. Dikkat edin arzu kelimesini kullanmıyor. Varlığın kendini var etme isteği meşrudur. Ne demek bu? Şu demek bu. O laheydeki evinde çalışıyor ya Spinoza. Ünlü yani lightniste onu orada görmeye gidiyor. Adamca her gün oradan aşağı iniyor. O merdivenlerden aşağı. Dışarı çıkıyor. Ne? Kenarında volta diyor. Bir zaman sonra onu da yasaklamışlar, onları konuşamadık. Taşlanmaya başladı hamletler zamanları. Şimdi de arkadaşlar bu sevinç <gülüyor> hayır. hayır hayır. <gülüyor> hayır. Bu sefer bu yani. sevinçlerde bütün ilişki kesse zaten Siroz onunla. Evet. Taşlanmaya başladı. Diğerlerin diyenler duyurdu. Ee, taşlanmaya, Taşlanıyoruz Eee evet. neyse yine konuya dönüyoruz. Aşağı iniyoruz Siroz henüz taşlanmadığı zamanlarda. Sik yönetişinde bütün gün çalışmış. İnerken tabi Amsterdam'daki o evler, hele o eski aile falan... Örümcek var, şeyin kenarına dolanmış, nereden aralıklarına dolanmış örümceklere var. da eğlenecek ya... Hocam, adam kırmızı noktalılarına da gitmiyor. Ne yapsın? Üzgünüm. <gülüyor> ne yapsın derken bilmiyorum, ne yapsın. <gülüyor> Ama gitmiyor. Hepimizin eğlenecesi aşağıya iniyor. Örümceği seyrediyor. Adamın eğlencesi bu. Örümceği seyretmeyin. Sonra bir eğlencesi daha var. Geçen bir seneyi alıyor eliyle yakalıyor. İşte gitmeyince öyle sapıtıyor adamı. Dediniziniz değil mi? <gülüyor> Örümce ganiş şey yaratıyor. Örümce cam harbiyle hemen ne yapıyor? Bir yakalıyor, bir yutuyor. Seni kettir. Diyor ki, usta yukarı çıkmasın daha. Örümceyi yaptığı meşgul. Niye diyor? Çünkü kendi tabiatının gerektirdiğine gereklilik, kendi tabiatında neyi gerektiriyorsa onu yapmıştık diyor. Bu onun kendini var etme isteğidir, bu onun konatüsüdür, konatüsüne göre davranmıştır, etiktir. Evet, Beslenme. Evet, kendini var etmek için hap diye açtı yuttur. Varlığını idame iş Buyurun, pardon. Varlığını idame canlıların varlığını idame iş Değil. Yani içgüdü kelimesini kullanmıyor ama doğrudur dediğimiz. Hocam o örümcek deneyi kim konuşuyor takip edeyim? Buyurun. Örümcek deneyimiz üzerinden şey söyleyeceğim biri. Bu Ariston'un da bir deneyi var. Taşı yerden oluyor hava atıyor, Sonra taş yere düşecek. Doğada az sayıdaki mesleklerin yerini bulur diyor. Evet. Bunlara aslında benzeri kurabilir miyiz? Ee, bir daha söyleyin Doğa'nın Doğa'dan arzu ekmez her neyesine Kendi yerini bulurduyuz Yani bir taş alıyor yerden Hava yatıyor ve taş düşüyor Yani bir biraz benzerlik var ama Tümüyle aynı şey değil Mesela bir günde gelirsiniz Aristo'yla Spinoza'yı birlikte konuşuruz Ama güzel bir benzerlik Devam ediyorum şimdi. Herhalde herkesin karnarcıksız sıkıldı falan. Evet. Şimdi olay Demet. anlaşıldı. Demetin acelesi var arkadaşlar. Ay, ay, ay. Evet. Evet. Devam Demetimiz bir tane demete. Teşekkür <gülüyor> ederim. Organizasyon bile yapılıyor. Olmazsa biz burada olmayız zaten. Ee, evet arkadaşlar diyor ki etikti. Niye? işte o geometrik mantık içinde bir bir çizgi var. Ona uygundur diyor davranışlar. Hormonlar ve davranışlar etiktir. Devam edelim. Et. <gülüyor> Hocamız <gülüyor> psikiyatrmış öğrendim. Yani o öyle diyorsa ben sıkıştığımda size gelirim. Ben <gülüyor> ona istiyordum. Ben de ona istiyordum. <gülüyor> Başka bir e, arada benim yine üzerinde çok durduğum bir aydınlanma düşünürü var. Ruso. Şimdi Ruso diyor ki, insan diyor modern zamanların öncesinde diyor. Yani sanayi yok, iş bölümü yok, ticaret yok. Bütün bunlar çok önemli iş bölümü. İş bölümü çok önemli. İş bölümü Köleleşmenin <gülüyor> sembolü, mü? köleleşmenin sembolü. Mesela, değil mi? Mesela hastaneye bir gidiyorum, burası diyorum, on, on o odaya gidiyor, o odaya gidiyorum, şurası diyorum, o öbür odaya gidiyor. İş bilmiyor. Ama başım dönüyor sonuçta, i̇lk kime gideceğimi bilemiyorum. Bu diyor ki, ilk çağlardayım iş bölümünün olmadığı çağlarda diyor, insan diyor, var olmayı isterdi. Ve bu için diyor, kendine yetecek kadar olanını üretip yerdi. Mübadele yoktu. Mübadele parayla yoktu en azından. O zaman diyor, insanın bu isteği, ki buna e, Türkçesi yok. Ben onun için kendine sevgi diye çeviriyorum. Yani merak eden olursa self love da değil İngilizce'deki. Merak eden olursa anur de suva. Meşhurdur diyor. Rusya meşhurdur. Ama bundan sonra bir şey başlıyor. Yine Spinoza'ya dönüyorum. Şimdi e, Rusya Spinoza'dan aşağı yukarı 100 yıl sonra falan geldi. Meşhurdur diyor. devam ediyorum şeyden. E, Bu Diyor, o var radio neşe verir diyor kendini var etmek isteği. Neşe verir. Mutluluk verir. Sevinç verir. Orada diyor bizim devreye girip seni kurtarmak gibi bir fonksiyonumuz yok. Anlamak, doğanın gereklerini anlamak. Tabii ki Marksizmin daha sonra bir kısmı bu yoruma karşı olup bir kısmı sahiplenecek. Yani Spinoz'a bugün sahiplenen ciddi bir yer var. Sahiplenme de şu anlattığım istek ve arzu arasındaki şey oradan başlıyor. Spinozist Marksistler bugün. Öyleyse benim sineği kurtarmak gibi bir fonksiyonu yok yok çünkü doğanın gereği örümceği, seni yutmayı yetmiştir ve yutmuştur ve etiktir. Norm tabiat, Tanrı değil. Tanrı diyor, korkutur insanı diyor, ne olduğunu anlamadığım emirler verir bana. Ve Tanrı adına dini şey, eki. Hani niye gönderme yapıyor? Kendini dışarı atanlar. Yani. Burada buralara giremiyorum artık psikolojisini. Uzaklaştırıldı. Yani o zamanlar Amsterdam'da herhalde orada bir tane ev vardı O da kendi Şu kadarcık bir şey. Ve onlar korkuturlar diyor. Korku salarlar diyor. Korkunun olduğu yerde varlı kendini var edemez. Neşeli olamaz. Ama diyor. Öyle bir. Yapılmıştır ki insan tabiatı gereği neşeli olanı arar kendini kendine ama fark var işte arada hocam psikiyatro hocam kendine mutluluk verecek olanı arar ama ne kadar dikkat edin bir tane örümcek yedi ee, örümcek bir tane sinek yedi ve tabiatın gereğini yaptı ve ve ikincisini toplamam. Bu yorum benden. Öncekten stokluyorlar. Stokluyorlar mıymış? Stokluyorlarmış. Ama genel olarak stoklamanın teklini bilmiyorlar tabii. Hayvanlar veya başka bitki. Yemek için stokluyor. Satmak için değil. Evet. Evet. Çok güzel. Peki. Ama diyor Spirot abi. Bu var olmayı istiyor. Varlığını var etmeyi istiyor. İnsana neşe vermesine rağmen diyor ki, dışarı çıkartıyor insan, örneği. O sırada bir sürü şey görür diyor. Bir sürü şeye tanık olur diyor. İstah ya bütün bildiği şeyin arasında nehirde gidip gelmek. Öyle bizler gibi ne bilsin turlara katılmayı, gittim gördüm geldim demeyi, fotoğraf çekmeyi bilmiyor. Bütün bildiği nehrinde oradan bir aşağı bir yukarı geliyor, geliyor bir kere hayatında... Yani dışarı çıkmış. Arada soran arkadaşıma cevap vermek için Musevi cemaatini bir kere şeyden dışarı çıkmış. Çünkü Fransız e, prenslerinden biri bunu çağırıyor. Danışmanlık için. Ve o sırada Fransa ile Hollanda savaş halinde. Adam Hollanda'dan çıkıyor. fazla biraz akılsızlık yapabiliyor. Gidip görüşüyor. Geriye dönünce vatan haini diye taşlamaya başlıyor. Sebebi o. Onun dışında dışarı çıkmıyor. Yani bütün çıktı işte, bütün insanlar gibi o zaman, bütün insanlar gibi nehirin kenarında iki toratı da eve dönüyor. Diyor ki insan dışarı çıkar diyor ve bir sürü izlenim alır, altın izlenim alır, İzlenim alır. Kant aynı şeyi söylemeyecek son. İzlenim alır. Milyonlarca izlenim vardır. Çiçek tozları vardır, ayar vardır, uçuşan yapraklar vardır. Oğleden iki kişi vardır. Parlanan taşlar vardır. Akan akarsular vardır. İnsanın yapısı öyledir ki diyor. Niye öyledir ki diyor? Gerekir onun çünkü oradan şeye geçecek. Gerektirir ki geçecek. Öyledir ki diyor. Bütün bu istenimlerden dikkat edin. O kendisine hoşluk veren insanları Algılamaları seçer, ayıklar, hoşluk verenleri atar. Onu hoşluk verenler istil istemez korku vermeyenler diyor Öylesi anlamak anlamak zorunluluğu var anlamak zorunda sebebi aktiriyor öyle sabr akıl da duyguyu nasıl birleştirebileceğini vermeye başladım korkma diyecek yukarıdan bir ağaç yuvarlandıysa üstüne korkma diyecek çünkü sebebini anlayacak Ha, rüzgarda demek ki ağaç deliyor o zaman geri çekilecek. Ama kutsal bir şey demiyorum. Kutsal diyor ki burada yürümek yasaktır. Nokta. Niye? Niye bilmeyince korku korkunca mutlu olamıyor. Şimdi geri dönüyorum. Ama diyor, bu istek diyor, bu sorun kendine sevk ediyor. Kimi zamanlarda diyor, ben Türkçe'sini öyle şey yaptım, bulabildim çok fazla diyor Bu istek diyor kimi zaman arzuya. Burası çok önemli. Yani e, aslında ben bugünkü konuşmayı buna ayırmak <gülüyor> Ancak bu kadar oldu batiktir. Burası çok önemli. Bu istek kimi zaman arzuya dönüşebilir diyor usta kapitalizmin ilk döneminde. Ben silave ediyorum. Diyorum ki bu istek bugün her zaman arzuya dönüşüyor. İstek olmaktan çıkmış. Niye? Diyor ki Ama Rusu diyor Yine önce Spinoza'yı e, Rusu'yu anlatayım Rusu diyor ki Bu Angola'su var Kendine sevdi Saf ve meşgu hale edin Kendine Tarımın sonrası toplumda Mübadele bir toplum Çünkü bir iktisadi Bir tane kelime yazıyor sadece İktisadi toplumda yani kapitalist toplumda mal paraya dönüşür, para mala dönüşür, ikinci malın tutarı birinci maldan büyüktür. Denginleşme alın. Niye bunu yazdım? <gülüyor> Söyleyeceğim şimdi. Şimdi diyor ki bu toplumda diyor, öyle bir aşamaya gelinir, gelindi ki diyor mübadele sonucunda yani iktisadi bir süreçte bahsediyor İşte onun için diyorum bugün dünya o mübadele sonucunda bir şeyin farkına var bu şekilde davranarak daha fazlasını elde etme imkanı olduğunu fark ettim ikinci para birinci paradan daha fazla yani parayı aldım malayı aldım malı sattım bir para aldım bu para ilk paramla abi. Ne Nasıl oldu? Ya bir şey gibi, ticaret yaptı. Nasıl oldu? Malay ne? Şimdi değil ki Rus'u, orada diyor, orada bir mesele vardır diyor. O mesele insanı çıldırtan meseledir diyor. O mesele diyor, bugünün bütün kötülükleri vardı. Haset vardı. Kim vardı? Kıskançlı. Yani orada kendine sevgi, salt kendine sevgiye, amur vesua, amur kopra dönüşmüştür. Bundan sonra diyor artık bu aşamadan sonra bunun mümkün olduğunu gördükten sonra bir iktisadi sistemde bir insanın sadece Spinozian bir tanımda söylüyorum gerekeni değil, doğanın gerektirdiğini değil, doğadan kopup ayrılarak doğanın gerektirmediği dolayısıyla ahlatsız Olay ise etik dışı olan. Spinoza dedi, aynı çok paralel. Gidip daha fazlasını istemeye başlıyorum. Şimdi peki orada bana sormanız gereken şey şu, niye öyle? Yapıyor? Niçin? Ne var da öyle yapıyor? Diyor ki e, Spinoza tak diyor. Taklitim diyor, aynı cümle onun. Taklitim diyor. Matematikle açıklanamayacak gizemli yasaları. Yani benim elimde mavi kazak var. Hanımefendinin elinin pembesi var. Birinci aşama. Mavi kazak mutluyum. Neşeliyum anladım neşeri. İkinci aşama ama bir de pembesi varmış bu. Pembesini de alsam? O aşama Spinoza, o aşamadan sonra var olma isteği, Konatus var olma isteği salt bir arzuya dönüşecek. Rusya da buna kendine sevgi salt kendini de sevgiye demiş. O zaman Önce taksit etme. Ve böylece onunkine de sahip ol. Yani kıskanma, kıskançlık öyle sıradan bir şey değil. Hocam daha iyi bilir psikiyatrı olarak. Sıradan bir şey değil. Niye? Çünkü bu dönemin, iktisadının, ekonomisinin moduru kıskanmadır. Yani arada söyleyeyim, kötü olan da yatar. O gün hepimiz zenginleşmeyi kötü olarak borçluyuz. Kiyometrik olarak böyle çıkmıyor. Ne yapayım? Biz kalmasak ekonomi yürürüz. Talep düşer. Talep düşünce üretim düşünce maaşlarını düşündü. Şimdi bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada çok önemli bir yer var. Ben önce taklit etmek istedim. Onun kadar güzel olmak istedim. Çünkü bu kadar güzellik bana yetmedi. Onun gibi güzel olmak istedim. Aldım. İkinci aşamada bir krusyal bir çok önemli bir yer daha başlıyor. Benim içimde bir şey daha başlayacak. Benim için ne başlayacak? Ben onu takip ederek daha iyi oldum. Daha iyi kelimesi yanlış. Daha zenginleştim. Daha güzelleştim. Daha güçlendim. Bu sefer ey ahali görüyorsunuz değil mi perbe montumu? Diyeceğim. Ve içimde ve içinizde bir sürü insan ne kadar da güzel olmuş üzerindeki pembe montu. Biz de bu pembe monttan direk tane mi yesecek?" deyip taklit etmeden taklit edilen <gülüyor> olma aşamasına geçer. Ve Spinoza'ya göre bu istekten arzuya dönecek ve bu kanserleşmiş, tecerere olmuş isteğin hali olur. Çünkü artık ilk aşamada meşru olan istek Örümceğin haydi Rusya'ya göre kendini sevgi. İkinci aşamada arzu etmeye dönmüştür. Arzu da hasen esastır. Arzu kim güder? Arzu çünkü başka birinin olduğu yerde vardır. Rusya da öyle diyor. Onun için diyor ki insan yalnızken daha mutlu. Arzu başka bir olduğu yerde vardır. Bakın, nerede başladı benim arzum? O olduğu yerde, onun kırmızı montunun oluyor. Nerede devam etti? Sizlerin benim montumu ma, ma yerde aynısı olsa mı? Diye beni taklit et gı, Gıpta olsun değil, haset etme. Kin gütme. Bir şekilde beni eğilmeni etme. Değil mi hepimiz? Ne yapıyoruz? Hastanede aman kimse benim yerimi olmasın ben onun ayağını basarım şimdi birazdan çünkü kendi kendime var olmak bizim için yeterli değil ekip çalışmasıdır aslında biz de. ya ekip içindir ama yani herkes orada evet. en parlak isim evet. olmak, başı o, olmak, ya bak, başı olmak başı istiyor. olmak herkes ekipin başı olmak için <gülüyor> Ekibin başı olmak için yani kulağımı alacağım sen o doktora değil öbür de git yani sen onu boş ver falan diye. <gülüyor> ben, ben de <gülüyor> çok isterdim bizim bölümde tek hoca olmak. <gülüyor> Niye istemeyeyim Hemen size söz veriyorum. Ben 4800 lira maaş alıyorum onun yerine maaşım <gülüyor> <gülüyor> sen olsan adamını atmasın değil mi? <gülüyor> 4800'ü 4'e çarptıracaktır. 9'a çarptıracaktır değil mi? Bir şey, bir söz Buyur. Benim e, kafamı <gülüyor> meşgul eden olay şu, e, yani bu gereklilik ve arzu, istek... E, ya Aynı da, şey değil, istekten arzuya geçiş. Tamam, yani olsun. gereğinden fazlasını <gülüyor> e, isteme. Bu gereğinden fazlası benim kafamı meşgul ediyor. Ben onun için örümcek soru tamam mı? Yoksa ben... Soru şöyle, örümcek de düşündüm ben bu soruyu sormadan önce. Yani orada da yine izafi bir durum var. Kim belirleyecek? Normu ne? Yani ben bir doktorum, biliyorum gerekliliklerin ne olduğunu aşağı yukarı ama hem kimine göre iki sinektir bir örümceğe göre ya da bir buçuk sinektir. Ötekine göre bir sinek olabilir. Burada insanların işte e, mavi ve pembe sizin için aynı anda düşüncenize göre gerekliliktir. Ama bana göre bir tek mavi yeterlidir. Burada insan aklının daha önemli olduğunu, rasyoneli insanların kendisinin bulması ve dürüst bu konuda yaklaşması gerekli gibi düşünüyorum. Yani bu gereklilik çok izafi bir şey. Öğretilmiş bence. Şimdi e, önce gereklilik kelimesini Spinoza nasıl kullandığını hatırlayayım. Spinoza için gereklilik bizim bugün dediğimiz tabiat yasası. <gülüyor> Onun için gerekli bu. Tabiat yasası modern dönemlere ait bir kavram. Gerçi ee, Spinoza tam aynı anlamda kullanmıyorsa bile çünkü yasa, yani nihayetinde bizim tabiatın egemeni olarak tabiatı bakıp o onu değerlendirme, değerlendirmemiz anlamıdır. Ama şimdilik o ayarımı bırakın. Spinoza için gereklilik, Spinoza gerekliliği şeyde kullanıyor. Tabiatın düzeni olarak kullanılıyor. O kadar. Öyleyse örümcek tabiatın düzeni içinde kendine kendisinin olduğu yerin gereği neyse oluyor. Yani önce kendini var. Kendini var etmek için ona bir tane sinek lazım. Sinek yakalayabildiği yerde yakalayamazsa koşar o ördaya. Bir şekilde yiyecek sineği. Gerekliliktir de etiktir. Geometrik çerçevede düşünün. Bir yerden yola çıkıyor çünkü. Bütün felsefi kurgularda bir varsayım koymak lazım. Burada da geometrinin başından en basit ne deriz? İki paralel doğru kesişmez. Önlü malum ama bir yerden başlamak gerekiyor. Tamam. Şimdi oraya kadar geliyor. Bu diyor gereklilikler. Gereklilikse tabiatın gerekliliğine uygun davrandığı sürece etiktir. Rusya'da aşağı yukarı aynı şey söylüyor. İkinci aşamada benim taklım montuna, benim monta bakmamın tabiatın gerekliliğiyle bir ilgisi yok. Taklit değil bizim. Tabiatın düzeninde benim monta bakıp istememin ismi yok. Öyle ile ismini koyup arzu. Haset, kin. Monterinden de alabilirim. Öldürebilirim de almak için. Yok edebilirim almak için. Fabrikanda ucuza çalıştırabilirim. Almak için. Bunlar ne Onu almak için. İkinci aşama. İkinci aşama aldıktan sonra diğer tutkum başlayacak beni. E-ahali görüyor musunuz? Ben kimim? Gelin bak. Benim gibi olun. Ben orada tatmin alacağım. İşte lider. Benim gibi. O herkes birden benim mavi kazamı veya orada gördüğüm pembe kaza almaya çıkacak. Ve bu süreç hiç bitmeyecek. Hı. Ve bunun tabiatın ilgisi yoktur. Bunun iş bölümüyle iktisadi kurulusunu şu anda çok veriyor. Yani buradan itibaren iktisadi süreç çıkmış. Başka bir şey değil. İktisadi sistemle ilgisi var. Sizin o dediğiniz herkesin kendi hatı, kendi hakkı değil. Artık. Bugün siz mavi çizgili gömlek diyecekseniz bir sene sonra buna ihtiyaç duymayacaksınız. Ben de böyle düğmeye ihtiyaç duymayacağım. Çünkü moda, mavi çizgili yeşil çizgili olacak. Benim için de iki düğmeli değil tek düğmeniz. Hani bizim aklımız nerede? Hiçbir şey. Biz orada ne varsa onu çekip alıyoruz. Hayır. Olur mu? Zaten çekip aldınız. Siz işte mavi pantolonak mavi çizgili gömlek almışsınız. Ben de bunu aldım. Aslında belki tüketim toplumunun... Oralara da gelmek yapıyor. istiyorum Asıl ben. Böyle evet. yani bir kavram yok. reklamlarda da de yok de şey de var. var. Yani <gülüyor> ve herkesin haset içinde olduğunu varsayarak bunun da bir doğa yasası olduğu Hayır. yanıltamasına kapılıp Değil. bunu Fil ama, ama filozof... Ha tabii o dediğini çok doğru. Hı. Ama filozof tabii nedenlerle sonuçları, görüntülerle arkasını geri ayırabilen bir zeka ve dehadır. Bilgi adam. Evet, orada orada görüyor bunu. Orada bunu çok iyi görüyor. Çok net görüyor. Ruso da görüyor. Bunu. Öyleyse Ruso diyor ki, modern zamanlar bakın Ruso ne diyor? Daha da azıtıyor. Modern zamanlar insanlara ne getirdiyse, bu götürülenden daha az. Dolayısıyla net faydası sıfırdır. Şimdi devam edelim ki, eee Diyor ki Eskinoza, devam ediyor. Buna da diyor, artık diyor, kendine, sal kendine sevgide. Arzuda diyor, sevinç olamaz ki. Neşe de olamaz. Mutlu olamaz diyor. Neşe derken neyi kastettiğini anlamaya başladı. Çünkü diyor, bu sonsuz bir... Doğru mu? Doğru. Doğru. Mavi Teketinizi alıyorsunuz, mavi gömleğimi alıyorum, ertesini bunu mutlaka değiştireceğiz. Hatta daha varlıklıysa belki hemen yarın değiştiririz, vitrinler değiştirirse. Mağazalara giriyorum, geçenlerde girdim. Ayakkabım küçük gelmişti, değiştirmek için. Bekletti beni. Bir sürü insan vardı, kimse bilmez ama çoğu hanım mağazalarda. Hanımlar şöyle gelmişler zengin bir semt etelerine. Ne var, yeni bir şeyiniz yok mu? Yani alacak hiçbir şey yok. <gülüyor> hiçbir hiç bir gerek hiçbir ihtiyacı yok. Yeni bir şey geldi mi? Yani modaya uygun bir şey geldi mi? Çocuğun derinde bir şey görmüştür. Paris'te onun aynasını alıp daha sonra da akşam gideceği yemekte birilerine örnek olmak isteyecektir. Şu lafı duymak isteyecektir. Nereden altını zorlu? Ne kadar güzel? Ve diyor ki, bu sonsuz bir kız bu sonsuz bir ihtirastır. Bunun mutluluk ve neşe vermesi bir yana, tabiattan ayrıldığı için ama. Etik demek ahlak vazeden bir kimse demek ki, Sadece analizini yapıyor ne Bunu non koymuyor. Bu diyor, bu süreç diyor, taklit süreci. İnsanı çürüten bir süreç. İnsana bırakın mutluluk vermiyor diyor. Tüketen yok eden bir şeydir. Yok ettiğini göre varlık varlığı devam ettiremiyor. Evet daha sonra biz ona yabancılaşma diyoruz ama Spiroza daha radikal. Diyor ki varlık diyor, aklın ve tabiyasının yolundan sıyırılıyor. takip ve takip edilme ihtirasında kendini kaybettiriyor. Bugün bu bize bitireyim. Diyor ki hatta açık söylüyor. ki şuraya köleliği alırmış. Diyor ki, bu köleliği yorulur. köleleşmenin yoludur diyor. Şimdi bir söz, Bu köleleşme. Düşünce karşı söylemiş hatırlıyorsanız düşünce bize egemen olur. Köleleşmenin yol. Sonsuz bir tükenişin erdemsiz bir yaşamın bizzat kendisi erdemli ahlakı olarak koymuyor. Geometrik olarak çünkü anlatmıştı etik neydi. şimdi öyle şey yok, artık yok. Yani şimdi derken Spinoza'nın geldiği yer yok. Ha bugüne biz gelelim, bitireyim sonra soruları hepsine geçelim. Bugüne gelelim. Bugün, e, neyse, çoğu peki hiç işletileceği Bugün biliyorsunuz e, dünyanın en saygın üniversiteleri, bütün üniversitelerinde, e, herkesin okumak istediği üniversitelerinde. Finansal ekonomisidir. Bunların öğretildiği yer her gün bunun içinde miyiz? Hiçbirimizin maalesef üzgünüm. Kendi aklı yok. Sizi bilemiyorum da benim yok. E, modanın çerçevesinde yaşıyor muyuz? Moda illaki kazak demek değildir. de ama 90 Avr'un yeni modelinde üst kısmındaki dip freze ama düğmeye basınca kendi kendine bir düzenler var falan. Düğmü istemiyor mu? E mavi ucu. Yani yanlıştır demiyorum. Modadır anlamında. Hmm. Moda her şeydir. <gülüyor> Büyük turlara katılıp gidip, gelip, gidip gidip gidip gidip gidip anlat her adam gördük mü gördük demek moda mı bu değil mi? <gülüyor> Bunun için kredi kartınıza taksi yaptırıp yaptırıp yaptırıp yaptırıp. Fiyansal kapitalizmin içinden bir daha çıkamamak moda da değil midir? Biz mi seçiyoruz? <gülüyor> seçmiyorsak, seçmiyorsak daha daha seçiyorsak daha daha bakıyım. Siz karar verin, Yani soyda mı döndük acaba? Dönelim dönelim. Soyda mı döndük acaba? Dönelim dönelim. Soyda mı döndük? <gülüyor> Üstad diyor ki daha sonra tersini söylemişse de, tersini söylerken şey söylüyordu biraz böyle şarda söyledim. Öyle bir dünya hayal ediyorum ki diyor, tek yöneten bilim ve bilim insanları olacak. Eyvah dedi. O gün gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Eyvah! Yaşadığımız toplum, Spinoza'nın çok önceden öngördüğü kriterlerin etrafında gelişti. Smith diyor ki ekonominin temel bir motoru vardır. Kıskançlık. Net. Ekonominin temel bir motoru vardır. Kıskançlık. Kıskançlığın ergenliksizlik olduğunu söylemeye gerek var. Kötülük olduğunu söylemeye gerek var. Maslow'un takdir edilme ihtiyacı var ya. Hocam takdir edilmek, beğenilmek... Çok güzel. Evet, çok güzel. Ee, beyefendinin, hocamın söylediği. Evet. Evet. Ee, tehlikeli bir yer burası. Smith diyor ki, ekonomi diyor, damgalaklar oynuyor. <gülüyor> Salaklar oynuyor. Yani taklit edilme. Ama taklit ettilerimiz bilmesi ki bu taklit uzun zaman sürmeyecektir. Ve zaten onu taklit edenler ona rüşvet vermektedirler. Ertesi gün de o onu taklit etsin diye. Yani bu kadar üç yüz sene evvelden Facebook'taki like'ları görmek için birbirimizi rüşvet vermekle ibarettir. Ekonomi diyor. Ekonomi biliminin Hürfet. Sağlakların oyunudur. Herkes sağlıklar. Ama diyor devam ediyor. Ne yapalım ki diyor. Evet. Evet. Sağlakların oyunu mudur? Nerede Freud en sonunda diyor ki insan kendisinin dahi sahibi olamayandır. Evet arkadaşlar. Ben bitirdim. Demette. Çünkü Evet, soru olan varsa lütfen soruları alalım. Buyurun. Ben yani çok uh, keyif edindim. Çok teşekkür ediniz ama benim kafamda bir sorular. Uh, yeni bir oturum bir biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yeni oturumları. Onu hiç başlamayalım. Yorumları... Sadece başlık aşırıdaki e, bizim... Evet. Evet. Tanrı Koşu'ndaki başlık bile gördüm ki sizin girişinizle beraber konuşmamız gereken şeyin, onunla beni konuşamadık gibi <gülüyor> <gülüyor> geliyorlar ama. Ama <gülüyor> hafifçe kanaatkarlıktan, <gülüyor> e, ne yazmıştık aşağıya, doyumsuzluğa. doyumsuzluğa giderken aslında teknik olarak e, biz sizi biraz cazip gelsin diye o kelimeleri Demet kullandırdı. Yoksa aslında ama aynı şey, bu şey yaptı, kanaatkarlıktan kastımız isteği, var olma isteği bu psikiyatrik kesin ise tanıd edilme çerçevesindeki arzudur. Bunu sorunu şöyle ben toparlayacak bir çalışayım. Sizlerin bakış açısında bize kimlerin görünen temel eksikliği aslında multidisipliner tıp kentçe de hayata hasta yaklaşılamaz. bizim en temel evet. çelişkimiz. Reddetmeye çalıştık bu kanlı bu ve çok zararlı bir şekilde hastadır. Ama yaşama anlamak halinde bir insan olarak Neşe ulaşmak anlamı. anlamında bir hikip olasından bahsettiğiniz bu iktisadın hayata bize öğrettikleri, dünyayı anlamak yok eksiklikleri. Bize empoze ettikleri diyelim. Evet. Öğretmekte sanki güzel Hayır. bir şey varmış Beraberinde bu günlük yaşantımızda e, anlamlı yaşamakla, çocuklarımızla, ebeveyn gibi birçok oraya çıkıyor. Onun için bu konu için ben olarak eğer uygunsa devamını talep ediyorum. Çünkü geçmişte kalan belki sorun var. Örneğin e, konuşulanlar dahilinde, mesela bu başta başına belki içtiğimiz tartışma konusu, konuşulanlar dahilinde sinirözlerin korkmasıyla korkmamasıyla ilgili, örneğin sizin de ifade ettiğinizden biraz daha farklı şeyler düşünüyorum. Haksız geliyor, muşuz gibi geliyor bana filozoflara. Neden? Bana göre yani, anlattıklarınız çerçevesinde Siknozan ya da bir filozofun korkması da korkmaması, birisinin bir varlık olarak yok olmak ya da işlemci görmekten korkmanın çok da ötesinde bir erdemi korku. İnsanın anlamlı, güzel, doğayla uyumlu gerçekleri görmek ya da yaşaması sürecinde kendi katkısını sunamıyor olmaktan korkmak diye ben anladım. Niye? Son bıraktığı miras neydi? kimli olmak Ama baş kaldığında tüm gerçekleri yayınlaması da yazmaktan intihar etmiyor. Yani tahol gerçekler çok farklı ama gerçekleşebilir şey çok farklı. Orada filozofun korkusunun ben, e, sadece fiziksel yok olmaktan öte bir şey olduğunu düşünüyorum. Gibi birçok şeyler kafanda. So, sorunuz sorunu çok güzel ee, bir tek şey e, söyleyeceğim yoksa cevap vermeyeceğim vermemen, vermemen e, bir an evvel şeyi bitirmek e, filozofun gözündeki epistemoloji ile filozofun epistemolojisi bizimkinin e, sosyal bilimlerinin maalesef bir var mesela siz hekimler bir şey diyecek hiç bir e, filozofun e, veya sosyal bilimcilerin kullandığı kelimeler sıradan kelimeler, korku, endişe. Gerçi arada bir böyle zindir şeyler var ama burada filozofun e, şeyleri, argümanları ve epistemolojisi biraz daha değişti. İsterseniz bundan sonraki fırsat olursa ben çok isterim tekrar sizlerle konuşmayı e, ve böyle devam ettiğimiz konusu çok size, güzel teşekkür ederim.